18. Özellik Yeni bir altyapı oluşturacak insanların İslam'a katılması Mübarek Furi şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam yolda Ebu Büreyde ile karşılaştı. Dipnot Tam olarak ismi Büreyde İbnil Hasib el-Eslemi'dir. Makrizi'nin i̇mtağ Esma adlı kitabının 42. sayfasında geçmektedir. Ebu Büreyde kavminin lideriydi. Kureyş'in ilan ettiği büyük mükafatı kazanmak isteğiyle Peygamber aleyhisselamla Ebu Bekir radıyallahu anh'i bulmaya çıkmıştı. Resulullah aleyhisselamla karşılaşıp onunla konuştuktan sonra kavminden 70 kişiyle birlikte Müslüman oldu. Sonra sarığını çıkarıp mızrağına düğümleyerek onu kendisine sancak edindi. Resulullah aleyhisselam ensardan 70 kişiyle biat yapmıştı. Şüphesiz ki bunlar Medine'deki ensarın başlangıcıydılar. Fakat başlarında Allah'ın elçisi Muhammed aleyhisselamı yakalamak için harekete geçen Büreyde İbnül Hasib liderliğindeki Eslem kabilesinden yeni bir kafilenin iman alayına katılması dava merhalelerinde önemli bir aşama olarak kabul edilir. Medine tek başına İslam sancağını yükselten yer olmaktan çıkmış, kendisine Eslem'den kuvvetli bir müttefik katılmış ve muhteşem bir İslam toplumuna doğru oldukça önemli bir adım atılmıştır. Bu, Mekke ve Medine arasındaki yolun Müslümanların tehlikesiyle dolu olduğu anlamına gelmekteydi. Bu toplum muhtemel bir Kureyş hücumunu engelleyecek güçte olmasa bile en azından onları gözetleyebilir, Resulullah Aleyhisselam'a karşı yapılan düşmanca girişimleri kontrol altında tutabilirdi. Bu altyapıyı oluşturan kimselerin İslam'a girmesi Resulullah Aleyhisselam'ı çok sevindirmiş ve Eslem'i Allah selamete erdirdi. Gaffar'a da Allah mağfiret eyledi. Allah'a yemin olsun ki bunu ben söylemedim, bunu Allah söyledi demiştir. Müslümanların kuvvetlenmesi ve sayılarının artması sonucunu getiren bu olay, etraftaki diğer kabileleri İslam'ı kabule hazır bir duruma getirdiği anlamına gelir. Aynı zamanda bu olay, Medine yolunun zor şartlarına rağmen, Müslümanların ana hedefinin Allahu Teala'ya davet olarak kaldığına işaret eder. Mevcut şartlar bütün tafsilatıyla İslam'ı açıklamaya uygun bir halde olmayabilir. Allah yolunun davetçileri, ana hedefe ulaşmak için mevcut şartların ortaya çıkardığı zorlukları aşmalı ve devamlı olarak basiretle Allah'a davet için hazırlık içerisinde olmalıdırlar.